arkası yarın yapım Ankara Radyosu hmm. kısmet birinci bölüm Yazan Celal Keskin, Dramatürk Şaika Günsel Tuğrul, Yöneten Kazım Akşar, Yapımcı İsmet Keten, Efektör Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar, Aydın Cahit Çağıran, Mefaret Nurşen Koç, Emine Füsun Gün Uğur Gül Berin Öney Memur Alptekin Ertürk Canan Fatma Öney <Gülüyor> <Gülüyor> oh, Bu sabah keyfin yerinde Dur bakayım dur Bırak şimdi üstüme atlamayı Bak sana sıcak çorba getirdim Şurubunu da içine kattım Hadi. Hadi işte bir an önce iyileş Hadi çorbanı iç ve yatmana bak Akşamada nefis bir et ziyafeti var Aydın Aydın Sofra hazır oğlum Tıraşın bitince hemen otur Canım hiç istemiyor anne Bir bardak çay içsem yeter Aa köpeğin için çorba ısıtıyorsun Çocuğa yedirir gibi yediriyorsun Kendine gelince bir bardak çay yeter diyorsun Kış gününde aç karnına işe gidilir mi oğlum? Köpeğim hastaydı anne Veterinerin verdiği şurubu ancak çorbasına katarak içirebildim hem odun kırmaya gitmiyorum ya. Olsun, olsun. Her işin kendine göre yoruculuğu var. Bankada çalışmak da öyle hafif bir iş değil. Yüzlerce insan arı gibi gidip geliyor. Tamam, tamam. Tıraşım bitti. Hadi gel oğlum, gel canım. Hadi gel. Heh, bugün yumurtanı bitireceksin. Anne... <gülüyor> Niye güldün Aklım erdi ereli bana yumurta yedirmeye uğraşırsın <gülüyor> Ne, ne <gülüyor> yapayım oğlum Bir gün kendiliğinden yemiyorsun ki Kış günleri yeterli gıda alınmazsa Hastalık insanın yakasını bırakmaz Sen beni avda görsen gözlerine inanamazsın Fil gibi yerim <gülüyor> Hep av av av av Ava gitmemden bir türlü hoşlanmadın anne Nesinden hoşlanayım oğlum Sabah kalkarsın doğru köpeğinin yanına Akşamları avcılar kulübüne Cumartesi pazar ava <gülüyor> Şükür başka bir şey düşündüğün yok Bak anne başka ne düşünmemi istiyorsun Geçinip gidiyoruz işte Bu ay ocak <gülüyor> Şubat'ın beşinde yirmi yedi yaşını bitirip yirmi sekizine basacaksın <gülüyor> Şu mesele <gülüyor> Hayat su gibi akıp gidiyor Ah, öğretmenken çocuklara bakardım da Okul hiç tatil olmayacak sanırlardı Ben de seni komşulara bırakıp okula giderken Sen hiç büyümeyecek Bense hiç emekli olmayacakmışım gibi gelirdi bana Oysa kocaman adam oldun Ben de tam on yıldır emekliyim Anne <gülüyor> seni mutlu görmek için inan her şeyi yapmaya hazırım Ancak evlenmek öyle basit bir iş değil ki... Basit olmayacak neyi var oğlum Önce isteyeceksin Ben istemiyor muyum sanıyorsun Aa, İstesen birini bulurdun elbet Ne kendim buluyorsun ne de benim bulduklarımı kabul ediyorsun Bilmem bu işin başka bir yolu var mı? Bilmiyorum anne Ancak evlenmiş olmak için de evlenmeyi istemiyorum <gülüyor> Farkında olmadan yumurtayı bitirmiş. <gülüyor> Dua edeyim de bari farkında olmadan seni evlenmeye razı edecek bir kız çıksın karşısına <gülüyor> Saat ama hızlı koşmuş İşe geç kalıyorum. Hadi hoşça kal anne. Güle güle canım. Akşama geç kalma börek yapacağım. Tamam erken gelmeye çalışırım. güle güle yavrum. Ha niye zamet ettin Efaret Hanım? Aa kahvenin zahmetinden ne olacak <gülüyor> evet. Emine Hanım? Her gün bana gelmiyorsun ya. Nasıl sormayın gelip gitmekte pek iyi değiliz. Gerçi daireyi alalı daha çok olmadı Birbirimize ancak birkaç ziyaret yapabildik Evet evet evin bütün yükü benim omuzlarımda Bir yerlere çıkamıyorum canım Aa, Maşallah arslan gibi oğlunuz var Çarşı pazar işlerini size bırakmaz Aa, Nerede komşum Evin işleri yanında alışveriş de benim işim Sağ olsun bizim aydın böyle şeylerle pek ilgilenmez Gençlik işte <gülüyor> Bizim kız da aynı hmm. Yemek tenceresinin dibi tutsa bir bakayım demez <gülüyor> Ama ne yalan söyleyeyim İsteyince nefis yemek yapar Arkadaşlarını davet edince bir yaprak sarar Kalem sanırsın. Ah Maşallah maşallah <gülüyor> eh, Ortaokulu bitirip de okumak istemediğini söyleyince Ne kadar kurs varsa gönderdik Metotlu dikişliker, Nakışlarını <gülüyor> beğenmeyen yok bir gün size çeyizlerini göstereyim de hayret edin. Ah eminim kendi gibi güzel şeyler yapmıştır. <gülüyor> ee, e, e, şimdiye kadar isteyenleri çıkmıştır değil mi? Aa çıkmaz mı? Ancak zamane çocukları çok bilmiş oluyorlar. Evet evet canım. Benim. Anlaşabileceği biri olmalıymış. Ortak yanları bulunmalıymış. Hmm. Daha bilmem neler neler. Öyle her önüne geleni beğeni vermiyorlar. Babası da bırakalım kız kocasını kendi sessin diyor Beyni saklı evlenecek olan kızınız Öyle deme Faret Hanımcığım Kız kısmı Gonca Gül gibidir Zamanında derilmediğinde çok çabuk solu verir. Doğru doğru doğru bu da doğru Kızım olduğu için söylemiyorum Güzel becerikli ama Bir hayırsıza düşecek diye de ödüm kopuyor Ya ya ya ee, Ben de Aydın'ın evlenmek istemeyişinden şikayetçiyim Öyle bir duruma geldik ki evlensin de kiminle evlenirse evlensin diyorum. Aa, komşum ona söz? Civan gibi çocuk, işi de var. Çevresinde ona layık kız yok değil ya. Aa, ah! Ah! E, niye evkarlandın Emine Hanım? Yok bir şey. Ah, kahveye de teşekkür ederim. Afiyet olsun canım. Aa. ...kapı da bir falınıza bakayım. Aa, ah çok iyi olur. Kapayım. Ah. Ne iyi ettin de geldin Emine Hanım. Bugün bayağı içim sıkılıyordu. Sıkılacak ne var komşum? E, demin de söyledim ya... ...Aydın kendi dünyasında. Ben... Evlenip çoluk çocuğa karışmasını istedikçe anlamazlıktan geliyor <gülüyor> Varsa yoksa av, av İlahi av. komşum bunda sıkılacak <gülüyor> ne var Yavrum kendine daha bayır atıyorsa mutlaka bir derdindendir Ama hangi dert insanlarla beraber yaşayıp gider Elbet bir çaresi vardır ee, e, ne, ne bileyim Sıkıntısı olsa Şimdiye kadar anlardım Askerlik dönüşü bir A merakı sardı işte Aaa ah, Falınıza bakıvereyim aa, Oldu oldum acaba ah. buyurun aa, aa. Evet Bak bak bak bak Şurada kara kara bulutlar ne? Üstünüze doğru geliyor aa. Aa, Yok yok yok yok korkmayın aa, Bakın şurada bir yol var önü açık Aaa aa. İlerisi günlük güneşlik. Oh, oh, aa, ay komşu duvatlı gelini görüyor musun? Bak. Ah yolunuzun üstünde. Hani, hani... Aa, ne kadar da ayan bey ya. Ay hangi Bakın Hanım? bakın şu şu şu işte bak. Ne kadar Aa. açık şemsiye gibi duvak değil mi o? He? Aa evet evet. <gülüyor> Aa a, a, öyle galiba. Aa benim fallarım hep çıkar Mefaret adam Ay, İnşallah. <gülüyor> Yakında bu eve gelin gelecek. Ayemin hanım inşallah inşallah inşallah. <gülüyor> di dersiniz bir hesap açtıracaktım. Arkadaşım bakıyor. Aydın Bey, hanımefendiye bir hesap açar mısınız? Bu tarafa buyurun hanımefendi. Aa Aydın Gül, merhaba. Ha. Merhaba. <gülüyor> burada çalıştığını bilmiyordum. Neredeyse 3 yıl olacak bankada çalışmaya başlayalım. Biliyorsun biz de 7-8 yıldır burada değildik. Bu tarafa gelsen mi? İşine engel ol. Yok yok geç şöyle gel. Gel. Bekir Efendi efendim. İki çay lütfen Hat e, bakalım Nasılsın neler yaptım? Liseyi bitirince eczacılık fakültesini kazandığını biliyorsun hı hı. İstanbul'da fakülteye başlayınca Babam da tayinini İstanbul'a istemiş Bir gün çıkıp geldiler Fakülte bitti Birkaç yıldır da orada çalışıyorum Babam emekli olunca memleketimize gidip Kendi eczanemizi açalım dedi Ne güzel Cadde üzerinde bir yer tuttuk Bugünlerde onun telaşıyla uğraşıyorum Ee? Sen nasılsın? Neler yaptın bu arada? İşte çaylarımız da geldi <gülüyor> e, Yani gördüğün gibi buradayım işte e, Birlikte girdiğimiz sınavdan sonra bir daha üniversite sınavlarına girmedin mi? Hayır girmedim <gülüyor> ah. Oysa sen pekala istediğin yeri kazanabilecek bir öğrenciydin Ama kazanamadım O bir kazaydı Sınıfımızın en iyisi sendin Sahi mi? Elbette Seninle nasıl çekişirdik bilmez misin? <gülüyor> Sana yetişmek için gece yarılarına kadar ders çalışırdım. Yine de seni yakalayamazdım. Sonunda beni geçtin. Her neyse, liseden sonra bir yıl boş gezdim. Ardından da askere gittim. Şimdi de buradayım. Evlenmedin mi? Hayır. Ha, ben de bekarım. <gülüyor> anne nasıl? Çok iyi. Ara sıra evlenmiyorum diye bana çıkışıyor. Başka şikayeti yok. <gülüyor> Niye evlenmedin şimdiye kadar? Bilmem. Herhalde zamanı gelmediği için e, Fakülteye gittikten bir yıl sonra Seni aramayı çok istedim ama yapamadım Sonradan çok pişman oldum Her zaman arayabilirdin Yok yok çok geç kalmıştım e, Ben izin isteyeyim artık <gülüyor> Dur bir dakika şuraya bir imza alayım <gülüyor> İşte şuraya <gülüyor> tamam İşte hesap cüzdanı Hayırlı olsun Teşekkür ederim Eczaneme beklerim aydın Hoşça kal. Güle güle canım, bayan fena çarptı galiba Ne? Ne çarptı? Bayan diyorum seni fena çarptı Nereden çıktı şimdi bu? Bilmem 5 dakikadır aynı noktaya bakıp duruyorsun <Gülüyor> Biraz yorgunum ondan olacak Hadi hadi kimdi o? Nisi arkadaş aynı sınıfta tam 3 yıl okuduk Yarışırdık birbirimizle Bana küsecek diye yetişmesi için kendimi frenlerdim <Gülüyor> Demek o zaman sırılsıklandın ha? Galiba Peki ya şimdi? Kupkuruyum <gülüyor> Sanırım birkaç dakika önce bunu düşünüyordum Lisedeki arkadaşım ölmüş Karşımda herhangi bir kız oturuyormuş gibi geldi bana Ne kadar karı ee, Sen zamanı ne sanıyorsun En güçlü ilaç bile yanında yaya kalır Evet Zaman güçlü bir ilaç Yemekleri iki defa ısıttım oğlum... ...sofrada ben de seni bekliyoruz... Sen yeseydin anne... ...ben ne zaman olsa birkaç lokma atıştırabilirim... Ah neyin var oğlum... İki gündür iyice durgunlaştın... ...akşam gelir gelmez o tüfeği önüne koyup durmadan siliyorsun... <gülüyor> ...bir yıkamadığın kaldı... ...bu kadarı da fazla artık... Beni beklemene gerek yoktu anne... ...sen yemeğini ye... Ben ne zaman olsa yerim ama... Akşam yemeklerini oğlumla birlikte yemek istiyorum. Önce ellerimi yıkayayım. Ben çorba içmeyeceğim anne. Birkaç köfte yersem yeter. Peki canım, peki. Hmm. İşte geldim. Buyur bakalım. Sağ ol. Ah! Bugün kimi gördüm biliyor musun? Kimi anne? Hani Senin lisede bir arkadaşın vardı Ara sıra bize birlikte gelirdiniz Adı neydi Ay hay Allah Şu son günlerde aklıma bir şeyler oldu Bir türlü isimleri hatır Ah Evet evet Gül gül gül adı gül Evet gül, gül anne gül. Eczacı olmuş da eczane açıyormuş Aslında ben onu tanıyamadım ama O beni tanımış Yolda mehfaret teyze deyip kucaklayınca şaşırıp kaldım. Şaşıracak <gülüyor> ne var bunda anne? Ne bileyim. Ne yalan söyleyeyim. İlkin yüzüne sonra da parmağına baktım. Henüz evlenmemiş. Evet evlenmemiş. Ee, sen nereden biliyorsun? Dün bankaya hesap açtırmaya geldi. Konuştuk biraz. Ya e, memnun olmamış gibi bir halin var. Anne bunun memnun olup olmamanla ne ilgisi var? Biz aynı sınıfta tam 54 öğrenciydik. Gül de sadece onlardan biriydi. Hmm. Ben e, Gülün senin için ayrı bir yeri olduğunu sanıyordum. <gülüyor> Daha doğrusu bize birlikte geldiğiniz günlerde öyle düşünürdüm. <gülüyor> Aa, ben bakarım canım Ben bakarım. Canım canım gel içeri gel Gel gel gel gel Bir iki dakika oturmadan bırakmam Annem merak eder Ben sadece tabağı bırakacaktım Bak ocağın üzerinde çayım her zaman hazırdır Bir bardak olsun çay ikram etmeden göndermem canım Ama hiç olmadı Hadi hadi hadi, hadi. Geç yabancı değil Oğlum aydın A Afiyet olsun Teşekkür ederim buyurun ee, hanım kızımız üst katı alanların kızı Canan. Annesi şekerpare tatlısı yapmış da göndermiş. <gülüyor> ee, annemin e, şekeri Aman var e, tatlıyı yiyemiyor ama... ...iki günde bir tatlı yapma adetini hiç bırakmadı. Aydın da çok sever tatlıyı. <gülüyor> bir parça börekle bir bardak çay alırsın artık. Ee, Yok canım. ya yo, yo, yo, yo, yo. itiraz kabul etmiyorum. <gülüyor> peki. <gülüyor> Eline sağlık anne ben kalkıyorum. Siz baş başa için çayınızı. Aydın. Doydum anne. Şu tüfeğin parçalarını toparlayayım A, e, Holde Aha. masanın üzerindeki tüfek sizin mi? Evet benim e, Avcısınız demek Avcı olmaya çalışıyorum e, Tüfeğinize bakabilir miyim? E, elbette e, Mefaret teyze e, çayımı ayakta içsem <gülüyor> Kusuruma bakmazsınız Aa, değil mi? Ne kusuru kızım Ah, e, Nasıl istersen öyle iç e, Tüfeğinizin e, parçaları ne kadar parlak Tıpkı dikiş makinesi parçaları gibi. Biz de kursta makineleri böyle dağıtırdık temizlemek için. Bakın, şöyle monte edilince... ...tam bir tüfek oluyor. Bakın, elinize alın lütfen. Ay, yo, yo, patlar da... ...ay, bir tuhaf oldum. Niye? Bilmiyorum, ben böyle şeylere hiç dayanamam. Nasıl şeylerin? Yani, küçücük kuşların avlanmasına... Zavallı hayvancıklar kim bilir nasıl acı çeker Bakın biz küçük kuşları avlamayız Mesela bu pazar domuz avına çıkacağız Bence domuzlarda pek acınacak yaratıklar değildir Ekili alanları talan ederler İnsanlara saldırırlar Olsun öyle kanlı şeyleri içim kaldırmıyor Peki nelerden hoşlanıyorsunuz Ben müzikten hoşlanırım Ekrem Güler'in son kasetini dinlediniz mi Hayır kim bu Ekrem Güler Aa, Gerçekten tanımıyor musunuz Adını ilk defa sizden duyuyorum Müzikte yeni bir isim ama herkesi gölgede bırakacak. Ne kadar iyi. Ben ben gideyim artık. Neferet teyze bana müsaade. Size de iyi akşamlar. Aa, i̇yi akşamlar kızım. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar canım. Annene teşekkür ettiğimi söyle. Peki. Şu apartmana nihayet iyi bir komşu geldi. İnsanın canı sıkılınca... ...iki laf edebileceği bir kimse bu Emine Hanım. Canan da güzel bir kız. Öyle değil mi? Pek dikkat etmedim. Neyin var senin? Herkesten kaçmak neden anlamıyorum oğlum? Kaçtığımı da nereden çıkardın anne? Oğlum, oğlum ben cahil bir insan değilim. Boşuna beni kandırmaya uğraşma. Kaçıyorsun. Kendini de kandırıyorsun. Anne... Bu öfken evlenmediğim içinse aldanıyorsun Bak ben evliliğe karşı bir insan değilim ama her şeyin bir zamanı var Evlenebileceğim kıza rastladığımda senin söylemene gerek kalmadan evleneceğim Ama bu iş zor olmaz ki Askerden geleli dört yıl oldu Av av av av Bundan böyle av merakını hoşgörüyle karşılamayacağım anladın mı? Seni vazgeçirmek için elimden geleni yapacağım oğlum Affedersiniz Hı? Pehlivan siz misiniz? E, e, evet buyurun Önce bir oturun hanımefendi Pehlivan siz misiniz? E, bana bu iş yerini tarif ettiler de. Evet benim Aslına bakarsanız pehlivanlığımız eskidendi Ama ava gitmeyi beceriyorsunuz <gülüyor> Benimkine av denmez Eğlence gibi bir şey Ayakta kaldınız rica ederim oturun Teşekkür ederim e, Ben Aydın'ın annesiyim Biliyorum Demek biliyordunuz Evet Aydın'ın yanında görmüştüm sizi Ya bakın Sizden oğlumun yakasını bırakmanızı istiyorum Bakın Biz oğlunuzla çok iyi anlaşan iki dostuz ...neden oğlunuzdan uzak durmamı istiyorsunuz anlayamadım... ...onun yaşantısını at üst ediyorsunuz... ...ben mi? Evet siz... ...şey... ...şey bir şey ikram etmek isterim... ...kahve, çay... Ee, eva... Hiçbir şey istemem hiçbir şey... ...sadece beni dinleyin yeter... Buyurun. ...Aydın'ın babasının olmadığını biliyorsunuz... ...ben emekli bir öğretmenim... Hı hı. ...her anne gibi... ...oğlumun iyi bir insan... Ee, i̇yi bir meslek sahibi olmasını istedim. Ya, bunu başarmışsınız. Üşü var. İnsanlığına gelince, oğlunuz bir pırlanta. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ancak ben de oğlum da istediğimiz gibi bir işi olduğu kanısında değiliz. Neden? Ee, oğlum lisede iyi bir öğrenciydi. Ne var ki? İlk üniversite sınavında başarılı olamadı Bütün ısrarlarıma rağmen bir daha sınavlara katılmadı Bu başarısızlık onu çok etkiledi İçine kapandı Zaten az konuşurdu Büs Bütün insanlardan kaçar oldu Yok yok bana pek öyle gelmiyor Sizinle arkadaşlığı ve m, m, Ava başlaması da böyle bir kaçışın sonucu ben, işte Haklı olabilirsiniz Aslında hepimiz bir şeylerden kaçıyoruz Oğlumun ömür boyu kaçmasını istemiyorum. Artık oğlumun evlenip çoluk çocuk sahibi olmasının zamanı. Siz de kendi çocuklarınız için aynı şeyleri istemişsinizdir, değil mi? Evet, herhalde isterdim ama ama, ama ne? Şey, çocuğum falan yok. İlk eşimi çocuğumuz olmadan kaybettim. İkinci eşim ile de geç evlendim. <Gülüyor> Ava gitmek için yeterli sebebiniz varmış Evet öyle Ama oğlumu yanınıza takmanızda bir sebep olduğunu sanmıyorum E oğlunuzla çalıştığı yerde tanıştık Dost oldu. Do dost mu? Evet dostuz Biz dostuz dost Ya Dostluğun anlamı bence Dosta sınırsız güvenmektir Karşılık beklemeden sevmektir Aramızda yaş farkı var ama Bu birbirimize olan bağlılığımız için Bir engel değil Aksine bizi birbirimize daha da yaklaştırıyor Peki Bana hangi olayların Böyle bir kanıya sahip olmanıza Yol açtığını söyleyebilir misiniz ee, Şey size Size ne yazık ki şu anda Gözle görülür elle tutulur bir örnek Göstermem mümkün değil Madem böyle bir dostluğunuz var Evlenmesi konusunda Onu ikna edin ha, e, Bana yardım etmiş olursunuz Şey Size yardım etmek isterim ama Oğlunuzu zorlayamam Evlilik biraz kısmet Biraz şans işi Yine de bu konuda onunla konuşurum Sağ olun teşekkür ederim eh, Oğlunuzun Onu anlayan bir kızla evlenmesini En az sizin kadar Ben de isterim Evleneceği kız ona mutluluk vermeli Tabii. Sadece karısı değil Dostu da olabilmeli Böyle bir gelin adayı Tanıyor musunuz ha Merhaba Pelivan Merhaba Aydın Ne o hasta mısın Yok öyle mi görünüyorum Biraz durgun gibisin e, Karın yağışını seyrediyorum Mübarek bayağı yağdı Kar benim de iştahımı kabarttı Cumartesiye kadar nasıl sabredeceğimi bilemediğimden sana geldim Sabredemeyecek ne var Pelivan bugün sende bir gariplik var her zaman cumartesi iple çeken sendin Bugün de sabredemeyecek ne var diyorsun eh, Domuz avını diyorsan Ben o ava katılmayacağım Sen de katılmasan iyi olur Niye ama Ne bileyim işte Aklımıza bir av takmışız başka şeyi Ne düşünüyoruz ne de biliyoruz Cidden hasta filan değilsin öyle mi eh, Değilim dedim ya yani. <gülüyor> Hayret. Senin böyle konuşacağını rüyamda görsem inanmazdım İnanmayacak ne var bunda Hayat sadece av değil Şöyle çevrene bak Neler olup bitiyor Doğanlar ölenler Hayat su gibi akıp gidiyor su. Tıpkı annem gibi konuştun pehlivan Buna bir iş var ama anlayamadım Ah İnsanları anlamak kolay değildir Mesela annen Ne olmuş anneme Seni büyütürken kim bilir neler hayal etmiştir Şimdi de kim bilir neler arzu ediyordur Hiç düşündün mü Hayır Düşünmedim Gördün mü bak Ben eminim ki Seni evlendirip torunlarını Dizinin dibinde oynuyor görmeyi Çayını kahvesini Gelininin getirmesini Her şeyden çok o istiyor Evet anlaşıldı Evlenme konusu Tanışalı 3 yılı geçti Özel işindir diye hiç sözünü etmedim ama Bakıyorum Senin de hiç niyetin yok Bilmiyorum Neden bilmiyorsun bir sebebi mi var Annem ara sıra bazı kızlar bulur. İki gün önce de apartmana yeni taşınanların kızını övdü. Ancak ben bir istek, bir yakınlık duyamıyorum onlara. Bu yüzden istemeyerek de olsa annemle atışıyoruz. Hepsi bu. Sevdiğim bir kız oldu mu? Okulda falan yani. Şey... Hadi hadi saklama benden. Olmuştur değil mi? Oldu gibi bir şey. Oldu gibi bir şey de ne demek? Nerede o şimdi? Birkaç gün önce bankaya geldi. Yedi sekiz yıldır İstanbul'daydı. E neden aramadın bunca yıldır onu? Okulda onu seviyordum. Onun da beni sevdiğini sanıyordum. Gerçi derslerde hep yarışırdık ama... ...ben onu gerçekten sevmiştim. Onunki... ...gerçek sevgi değilmiş. Şey, üniversite sınavlarına beraber girdik. O kazandı ben kaybettim. Benim için üzüleceğini sanıyordum. <gülüyor> Üzülmüştür sevinecek değil ya. Üzülüyor gibi göründü ama... ...beni geçtiği için sevincinden içi içine sığmıyordu. Okula başlayınca istemeyerek de olsa... ...mektup yazdım. Ama cevap vermedi. Kim bilir neler düşünmüştür Ne düşünürse düşünsün Artık karşılaştığım her kızda Ondan bir parça buluyor gibi oluyorum Evlilik sözünden kaçınman Demek bundan Herhalde Peki haksız mıyım feylik? Aa Sana haksızsın diyemem Ben iki evlilik görmüş bir insanım Ya Çaylar taze peyli bırakayım mı Sorduğun hata Nerede kaldın iki saattir Ustanın ayağı kayıp canının <gülüyor> acısından kazana su koymayı unutmuş. <gülüyor> Allah iyiliğini versin, koy koy getir. <gülüyor> Al bakalım. Ne ee, <gülüyor> diyordum İki evlilik gördüğünden söz ediyordun. Birinci karım dünya iyisiydi. Çocuk yaştıyken tanışmış, bir daha da birbirimizi hiç bırakmamıştık. Beni memnun etmek için her şeyi istemeden yapardı. Ne kadar iyi. Bir gün ne oldu biliyor musun? Arkadaşlarla tavşan avına sözleştik. Biz de buluşacağız. Beklerim beklerim gelmezler. Barut gibi olmuşum. Burnumdan soluyorum. Bir de baktım Ayşen beline fişekliği takmış, elinde çift kırma. Yürü pehlivanım, seni alsız mı bırakırım? Seni yalnız mı bırakırım? Yürü dedi. O günde böyle lapa lapa kar yağıyordu. Ne gündü be. Hiç unutmaz. Gerçekten ilginç bir kadınmış. Ayşem'i kaybettikten sonra tam 27 yıl evlenmedim. Arkadaşlar sıkıştırır, tanıdıklar, zorlar. Eh, yaşta altmış aşınca... ...yalnızlığa dayanamayıp evlendik. Zoraki evlilik öyle mi? Eh, öyle gibi bir şey... ...zoraki olan da zor oluyor yani. Nasıl? Bak dostum... ...hiç kimseye bahsetmedim ama... ...benim şimdiki evliliğim... ...iş ortaklığı gibi bir şey. Annemin istediği de böyle bir evlilik. Annen tümden haksız değil Aydın. Her şey zamanında yapılınca güzel. Senin de tam evlenme zamanın. Ömür akıp gidiyor dostum. Sana da hak veriyorum. Çünkü... Görür gözü çarpan kalbı olmayan bir kadınla ömür geçer mi? Ama Allah büyüktür. Bakarsın beklediğin karşına çıkıverir. Yalnız senin de bu konuya ciddi ciddi eğilmen gerekli. He? Peki ne yapayım? Bir sürü avı bir kenara bırak. Belki de böylece çevrenle daha yakından ilgilenebilirsin. Pehlivan benden yapamayacağım bir şey isteme. Yapacaksın dostum. Ne demek bu şimdi? Bak dostum. Dün buraya annen geldi. Uzun uzun konuştuk. Ne dedin ona? Benden ava gitmeni engellememi istedi. Ben de ona elimden geleni yapacağıma söz verdim. Ciddi misin pehlivan? Hem de son derece. Bu haftaki ava gitmiyor. <Gülüyor> Mübarek kar amma dayadı. Bahar'a her taraf yeşillik fışkırır artık. Ruziye, bir kahve yapsan da şu sokak lambasının aydınlığına düşen karları seyrederek içsem. Birazdan yaparım. Tapu dairesine gittin mi bugün? Tapu müdürlüğüne mi? Aa, adı her neyse işte, gittin mi? Yo, unuttum. Öyle ya, gidip senin tarlanın tapu kaydını çıkartacaktım. Uh, unuttuk işte Zaten benim işlerimi hep kıyısından köşesinden tutarsın Tapu müdürlüğü kaçmıyor ya Bugün olmazsa başka bir gün gider çıkartırım kayıtları Gel de kızma Hani kayıtları bu hafta ava gittiğinde kardeşime verecektin Bak bu olmadı işte Olmayan ne Bu hafta ava gitmemeye karar vermiştim de Peki bizim iş ne olacak eh, Köye haber göndeririz Kardeşin gelir kağıtları alıp gider o işe başından beri aklım yatmıyor ya Akla yatmayacak hiçbir yanı yok Ne demesin? Kız Almanya'dan amcasıyla izine gelecek Senin iki çocuklu işsiz güçsüz Dul kardeşinle evlenecek Sonra da onu alıp Almanya'ya götürecek Sen de kızı kardeşine verdiği için Amcası Osman'a tarlanı devredeceksin Seher kızda ne ana var ne de baba Amcası Osman'ın elinde büyüdü onun sözünden çıkamaz. Almanya'da büyümüş bir kızın... ...kardeşinle evleneceğini hiç sanmam. Senin sanıp sanmaman önemli değil. Yarın kayıtları çıkart da... ...Osman'ın gözüne sokuverelim. Anlasın o zaman tarlalar benim mi... ...bir başkasının mı? Kayıtları yarın çıkartsam bile... ...pazar günü ava gitmeyeceğime göre... ...köye nasıl götüreceğim? Kardeşine haber gönder kendisi gelsin. Bu ava gitmemek de nereden çıktı? E bir dostumun annesine söz verdim. Ya... El alem için avı boşlarsın, kayın biraderin işine gelince bin dereden su getirirsin. O kadar önemli değil Uziye Yaparız söyle. Benim başkasına aklı mermez. O kayıt çıkacak ve köye gidecek. İster ava giderken götür, istersen araba tutup öyle git. Anladın mı? Anladım anladım. Kalk da şu kahveyi yapar. Ben de sinir mi bıraktım? Kalk da kendin yap. Aydın Ah, e, karanlık odada yalnız başına ne yapıyorsun? Ben de seni bekleyip duruyorum yemek yiyeceksin diye oğlum. Canım istemiyor. Ah, şu ışığı açayım önce. Ah, hasta mısın yoksa? Hasta değilim anne. Ama canım sıkılıyor. Yavrum, bir şey mi oldu? Niye? Niye Pehlivan'a gittin anne? Pehlivan seni dost biliyor. Dostlar arasında gizli saklı olur mu? Dostun da olsa kimsenin benim yüzümden sıkıntı duymasını istemem Ne sıkıntı duyacak oğlum? Anne, Al Peyhivan'ın hayatının bir parçası Bu hafta ava çıkmayacak, sırf benim yüzümden Güya o ava gitmeyince ben de gitmeyeceğim öyle mi? Kocaman adam, o ne yapıp yapmayacağına kendi karar verir e, Kararına da saygı duymak gerekir Tamam anne, tamam Daha fazla tartışıp birbirimizi kırmayalım Canan Hanım Buyurmaz mısınız Teşekkür ederim Şey Ben bu pastaneye şey için gelmiştim şey, Oturun lütfen dışarısı çok soğuk Sıcak bir şeyler için Süt içsem iyi olur Tamam. Bakar mısınız Bir süt lütfen Teşekkür ederim Nasılsınız Canan Hanım şey, İyiyim Öyle sayılır. Sizi zor durumda bıraktınız mı? Ee, Yok. şey, e, bakın Aydın Bey, aslında bakarsanız buraya biriyle buluşmak için gelmiştim. Biriyle mi? Evet. Şey, <gülüyor> şaşırmakta haklısınız. Doğrusun isterseniz e, karşılaşmamız iyi oldu. Annem sizin dikkatinizi çekmem için ...ikide bir size gönderiyor beni. Sağolsun, Mehfaret teyze de beni beğeniyor Ancak onlara bir türlü söyleyemediğim bir şeyi size söyleyebilirim değil mi? Elbette Ben birini seviyorum O da beni seviyor Evlenmek istiyoruz e, Evlenmenize engel olan mı var? E, Hasan yani, yani sevdiğim çocuk marangoz kafası olarak çalışıyor Bir atölye açmak için uğraşıyor Hemen beni isteyecek olsa bizimkiler imkanı yok vermez ...biz de bir atölye açıncaya kadar beklemeye karar verdik. Kızmadınız Allah, ya buna. Yok, ne münasebet. Eğer size yardımcı olabilirsem... ...elimden gelen her şeyi yaparım. E, o zaman, o zaman sizden ricam... ...bu konuda annenize hiç tamam, söz etmeyin. Tamam, söz veriyorum. E, biliyor musunuz, geçen akşam sizi kızdırmak için... ...abuk sabuk konuştum. <gülüyor> Aslında o kadar havai bir kız değilim ben. Ben de işin içinde başka bir iş şey olduğunu <gülüyor> sezmiştim zaten. <gülüyor> Aa, işte Hasan da geliyor. E, o zaman ben kalkayım... Ama bu benim ilkokul arkadaşım Hasan. E o zaman oturun. Hasan da memnun olur sizinle karşılaşmaktan. İlginç ve eğlenceli olmaya başladı bu <gülüyor> olay. <gülüyor> İnşallah anneme rol yaparken zorlanmam. Mehlivan yok ya, herkes sus sus. Hey millet, biz de harekatta değiliz. Av yapacağız, canını biraz. Mehlivanın nasılı büyüdü herhalde? Yoksa dünya yıkılsa asıl duramazdı. Aydın, sen bilirsin... ...mehlivanın neyi vardı? Bildiğim kadarıyla bir şey yoktu doktor. Ha, sahi Aydın. Ee, sen de bir ara belki gelemem demiştin. Bunda bir iş var bence. Sakın birbirinize atışmayasınız. Daha neler? Şu yaklaşan Halil'in arabası değil mi? Evet, evet. Halil geliyor. Yalnız değil yanındaki de Pehlivan galiba. Hoş geldin Pehlivan. Şeref verdiniz. Biz sizi artık bizim lava çıkmaya tenezzül buyurmuyorlar diye düşünüyorduk. Hayırlı sabahlar arkadaşlar? Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Pehlivan bana cevap vermedi. Ah evet. Şimdi anladım. Bu meydanın niye bu kadar soğuk olduğunu <gülüyor> Arazi rüzgara açık Ondandır Pehlivan <gülüyor> <gülüyor> Bilemedin Necdet Doktorun soğukluğu yanında rüzgarın sözü mü olur <gülüyor> <gülüyor> Mübarek ağzını açtıkça hava çarpışıyor Aman ne komik <gülüyor> Domuzun biri sırtının ortasına bir toz vurursa Sakın benden yardım bekleme Pehlivan Arkadaşlar Bana bir şey olursa zinhar bu acemi doktora teslim etmeyin Hezelden usta bir doktora yetiş. <gülüyor> <gülüyor> Beyler, Kara Gözde acıvat gibi atışmayı bırakın da bir an önce ava başlayalım. Ah, pikapta iki tane termos dolusu çay var. Necdet, sen birer bardak dağıt ver. Aydın, biraz buraya gelsene. Hani sen bugün ava çıkmayacaktın? Sen de gelmeyecektin. İkimiz de, de durmadı. Senin hesabına sevindim. Benim yüzümden en çok sevdiğin şeyden uzak kalmanı istemezdim. Bak şu dediğini. Senin için yapabileceklerimin yanında Ava çıkmamak çocuk oyuncağı kalır <gülüyor> Biliyorum biliyorum Ancak bizimki çok yersiz bir karardı Ava gelmemek neyi değiştirecek ki? Olsun bizim için bir sınavdı İkimiz de sınıfta kaldık Evet buyurun çaylarınızı Sağol Necdet doktora da ver İçine de hapşırık tozu at <gülüyor> ya Yapma Fehli Ara sıra doktora ile yaptırıyoruz Sonra perişan eder beni Annene karşı ayıp ettik Aydın Kadıncağıza elimizden geleni yaparız dedi Aslında ben gelmeyecektim ama Her neyse Önemli değil önemli değil. Annemin bu işin zorlamaya gelmeyeceğini kabul etmesi gerekir değil mi? Seni suçluyorum sanma sakın hı hı. Kafana uygun bir kıza rastlasan Eminim hepimiz karşı çıksak bile Yine de onunla evlenirsin Bu biraz da nasip işi nasip. Doğru, doğru. Sakın ha bozmayın evet, Çekiyorum kıpırdamayı çektim Bu da ne oluyor doktor En son numaram bu mu? Ee, Karçıysa diyor çay bardaklarından buharlar çıkıyor Bellerinde fişeklik iki avcı arkalarındaki yeşil beyaz fonun önünde konuşuyor ee, Böyle poz kaçar mı? Heh. Çek bakalım öyleyse Bir tane de büyütüp derneğin duvarına asarız Çekeceğim tabi Başına bir iş gelirse hiç olmazsa fotoğrafına bakıp avunuruz Kafam karışık olmasa seni konuşturmam ya Şükret kafam yerinde değil <gülüyor> Duydunuz mu beyler? Pehlivan resmen kafasının olmadığını ilan etti. Evet beyler süre avımız başlıyor. İkili gruplar halinde yamaçtan aşağı doğru sürelim. Derede tekrar toplanırız. Yalnız dikkat edelim orman çok yerde sıklaşıyor. Domuzun geldiğini zor fark ederiz. Hadi beyler rastgele. Hadi rastgele. rastgele. Valla bu domuzu da vurdun üç oldaydım Ne yapayım Necdet Bıraksan bizi parçalayacak Şansımızdan havada amma bozdu On metre ilerisi görünmez oldu Bırakalım mı Hepimiz ağaçların arasına kaybolacağız Görüş alanımız daraldı Bir kaza çıkarmadan dönelim Dur o zaman şu domuzun kulağını da alayım Yoksa inanmazlar bize Nerede kaldınız beyler Avlanıyorduk Bu havada öyle mi ee, Avcı da kurt da kapalı havayı sever Bak şunlara Ay üç tane domuz kulağı Eee pehlivan nerede Halil ile birlikte değil miydi Evet ama Halil geldi pehlivan yok Ne yapar yalnız başına koca ormanda bilmem ki Buralarda kurt mutlaka vardır Ya onların saldırısına uğrarsa Hemen dağılıp arayalım hadi Hadi, hadi. Selamün aleyküm. aleyküm. selam pehlivanın işte. Geç bakalım, geç. Küfeğini de bana ver. Üçer <gülüyor> <İçerisi> sporun <fırın> gibi. <gülüyor> Soğuk illetlerini eşlemişler. Sobayı yeni tutuşturdum. Odunu biraz fazla attıydım. Ee, çocuklar nerede? Kaynanam gittiler. şey oldu da. Ne oldu? Bir şey yok enişte işte. Bir çay yapayım da için ısınsın. Elbette içeceğiz. Önce söyle nereden çıktı bu evlenip Almanya'ya gitme sevdası anlayamadım İki de çocuğum var üstelik Kafama koydum enişte Burada kaldıkça ne uzarız ne kısalırız Almanya'ya bir ayak basarsam gerisi kolay Bunu çocuklar için de istiyorum Hiç olmazsa bakımlar için 3-5 mahk gönderdim Senede bir de arabayla izne gelirim Çalıştıktan sonra burada iş yok mu? Ablanın tarlalarını ek biç ben de yardım ederim Köylük yeri sıkar oldu beni Kafama takmışım bir kere gideceğim Zaten Almanya'ya gitme hevesim vardı Kısmet bu yılaymış Peki Almanyalı dediğin kız ne diyor? Ona hiç soran oldu mu? Kız kısmını bilmez misin enişte Her bir şey olmaz diye ağlar Sonra da unutur giderler Anlaşılan o ki kızın niyeti yok Önemli değil enişte Sonunda razı olur Ben bu işe taraftar değilim Nurettin Bugün sana ablanın tarla kayıtlarını getirdim Gelmeyecektim ama ablanda inat da senden aşağı değil. Çalıver köte enişte. Kadın kısmı ileri geri konuştu mu cennetten çıkmaya eksik etmeyeceksin. Yo, yo. dayak benim kitabımda yazmaz. Sen bir an önce çayı yap da kısa yoldan kaçayım. Bu havada nereye gideceksin enişte? E arkadaşlar aldı. Nedense bugün canım tüfek atmak istemedi. Ağaçların arasında ilerlerken köye doğru sapı verdim. Anlayacağın buraya geldiğimden haberleri de yok Olsun enişte Dışarıda göz gözü görmüyor Ormanın içi kurt kaynarken bırakır mıyım seni Bu gece buradasın Beyler Bu tipide aramanın hiçbir yararı yok Baksanıza 10 metre ilerisi bile görünmüyor En iyisi gidelim Biraz daha gecikirsek arabaları yola indiremeyiz. Tehrifam ne olacak peki? Ne bileyim. Hangi cehenneme gitti koskoca adam? Acemi olsa neyse. Bir rahatsızlık geçirmiş olabilir. Düşük bir tarafını kırmış olabilir. Onu tehlikenin noktasından mı bırakacağız yani? Aydın seni anlıyorum ama yaklaşık dört saattir arıyoruz. <Gülüyor> A karardı. Bundan sonra kendimizi tehlikeye atmış oluruz. Doktor haklı Aydın. Donmak üzereyim. Ben gidiyorum. Canımı sokakta bulmadım Dur dur dur hepimiz gidiyoruz doktor Ben kalıyorum O da ne demek Ben onu aramaya devam edeceğim Sen bilirsin yalvaracak değilim Sana yapabileceğim en büyük iyilik birkaç fişekle el lambası vermek olacak Dondum Çocuk çocuk da merak etmiştir Aynen ha. iyi düşün Bu havada hiçbir şey yapamazsın Üstelik kurtlarla da tek başına uğraşamazsın Hadi inadı bırak dönelim Size güle güle Açar. <gülüyor> ben de öyle. Üstelik lambamızın biri de çok zayıfladı. Dinlenip ısınabileceğimiz bir yer olsaydı. Senin de burnuna bir koku geliyor mu? Duman kokusu. <gülüyor> Bak yanılmamışım. <gülüyor> İleride bir ışık sızıntısı var. <gülüyor> bir kulübü olmalı. Yürü Açar. İşte geldik. <gülüyor> Kapıyı açsanız çok üşüdük. Biraz ısınmak istiyoruz. Ben avcıyım. Sadece biraz ısınmak istiyorum. Açın kapıyı. Açın. İçeride kim varsa bunu açmaya niyet yok anlaşılan. Açın. Açın. Ocak yanıyor Hacer Isınalım biraz Kulübede sizden başka kimse yok mu? Neden cevap vermiyorsunuz? Hem ne işiniz var burada yapayalnız? Bakın burası genç bir kızın kalabileceği bir yer değil Kimsiniz? Konuşmak istemiyorsanız bu sizin bileceğiniz şey Biraz dinlenip gideceğim zaten başımı Neredeyiz biz kulübeye gelmiştik hadi çıkıp işimize bakalım Gel. bu tipi de nereye gidiyorsunuz demek dilsiz misiniz? elbette diyelim sadece korktum kusuruma bakmayın lütfen sadece dinlenmek istiyordum Peki siz ne arıyorsunuz burada yoksa yolunuzu falan mı kaybettiniz y yolumu kaybetmedim isteyerek geldim buraya neden ...amcamın evinden kaçtım. Ah, Ailevi bir sorun. Ha, neyse, burada olduğunuzu kimseye söylemem. Şimdi bizim gitmemiz gerek. Aa, ah, deli olmayın. Dışarısı çok soğuk. Üstelik kurt kaynıyor. Evet ama gitmemiz gerek. Neden ama? Canınızın hiç mi kıymeti yok? Bakın, yani bugün buralarda alanıyorduk. Bir arkadaşım, dostum kayboldu. Başına bir felaket gelmiş olabilir. Onu bulmak zorundayız. Dışarısı zıfırın karanlık... Bu durumda çabalarınız boşuna. Herhalde kendinizi kurtlara parçalatmak istiyorsunuz. Uyanıza teşekkür ederim. Rica ederim. Korkun. Lütfen bakın, delilik yapmayın. Kapının önden çekilir misiniz? Ortalığın aydınlanmasını bekleyin. Bana zor kullandırtmayın. Lütfen çekilin kapıdan. O halde ben de geleyim size. Neden? De. Dışarının tehlikeli olduğunu siz söylemiştiniz, öyle değil mi? Benim için her yer tehlike dolu. Kemici feneriyle ışık tutar mı? Hayır. Demek beni burada. Korkunun ortasında yalnız başıma bırakmaya kararlısınız. Bakın özür dilerim ama... ...arkadaşım belki de ölüm kalım mücadelesi verirken... ...bir de sizin başınıza iş açılmasını istemem. <gülüyor> Benim başımda yeterince dert var. Bir fazlası olmuş hiç fark etmez. Pekala. Yürüyün o zaman. Çıkalım. Çıkalım. <gülüyor> Sislerimize bakın. Yarım saattir aynı yerde dolaşıp duruyoruz. Ne yazık ki öyle. Ah, ah, bir kurt geliyor üstümüzden. Bakın or, bakın işte. Orada. Or, or. Işığı yukarı tut. Gördünüz mü? Vurdum işte. Bayıldı galiba. Hey! Kendimize gelin. Tehlike geçti. Ay, çok korktum. Dizlerim tutmaz oldu. Tutunun bana. Dönüyoruz. Hadi. İşinizi engel olmak istemem. Sakıtutunun bana. Kulübeye gidiyoruz. Niye öyle uzakta duruyorsunuz? Yaklaşın hoca. Böylesi iyi düşünmüyorum Siz bilirsiniz Neden öyle bakıyorsunuz Aa, Nasıl baktığının farkında değilim Tuhaf mı sizce Evet her şey çok anlamsız geliyormuş gibi bakıyorsunuz Şu anda kafam bomboş Hiçbir şeyde düşünmüyorum Peki siz neden düşüncelisiniz Pehlivan benim en yakın dostum Onun başına bir şey gelmiş olduğunu düşünmek bile kanımı dondurmaya yetiyor sizin hiç dostunuz oldu mu? Evet birçok arkadaşım var Dost biliyorum onları Nasıl bir arkadaşlık dostluk sizinki peki? Ee, Baya arkadaşlık işte Herkesinki nasılsa öyle Yani basit birer arkadaşlık desinize Arkadaşlarımı severim Eminim onlar da beni seviyor Peki onun arkadaşları da onu sevdiklerini söylüyorlardı Ama zoru görünce hepsi evlenen yolunu tuttu Sizin zor gününüzde Hangi arkadaşınız yanınızda olurdu? Bilemiyorum Hiç düşünmedim ancak zor günlerde dostlar birbirinin yanında olabilir Göstermelik arkadaşlar değil Siz kaybolsaydınız o pehlivan dediğinizde sizi böyle arar mıydı? Kesinlikle Kusura bakmayın Endişe ve sıkıntıdan adınızı sormayı bile unuttum <gülüyor> Adım Seher Benimki de aydın İşte böyle Seher Hanım Benim hikayemi öğrendiniz siz neden kaçtınız amcanızdan? Şey, Almanya'da çalışıyorum. Öyle mi? Köyümüze yılbaşı izinle geldik. <gülüyor> Ailemi trafik kazasında kaybettiğimden orada amcamın yanında kalıyorum. İzine de birlikte geldik. Amcanızdan kaçtınız öyle mi? Evet. Anladığım kadarıyla size sahip çıkmış amcanız. Neden kaçıyorsunuz peki? Amcamın belirli bir mesleği yok. Almanya'da mesleksiz işçiler çoğu zaman işsiz kalıyor. Bu sebeple amcam kesin dönüş yapmak istiyor. Köyünde ekip biçici, tarlası, bahçesi varsa boş gezmekten iyidir. <gülüyor> ne yazık ki yok. İşte asıl mesele de bunda. Nasıl bir mesele? Amcam tarla karşılığında beni kocaya vermek istiyor. Tarla karşılığında mı? Evet. Nasıl olur? Beni isteyenin amacı evlenip Almanya'ya gidebilmek. İşsiz güçsüz, üstelik babam yaşında biri... Ölen karısından da iki çocuğu varmış Olacak şey değil Ne yazık ki oluyor işte Peki ama burada işiniz ne Madem Almanya'da çalışıyorsunuz gidip orada başka bir eve yerleşin Ben de o fikirdeyim Ancak bu evlilik işi olmaz diye diretince işi oldu bittiye getirmeye karar vermişler Amcamın küçük oğlu beni sever O söyledi Nasıl bir oldu bitti bu Yeğenim Seher abla direnmeye devam edersen Seni odana kapatacaklar Nurettin amca ile babam konuşurlarken duydum dedi ...ben de bu durum karşısında kendimi köyden dışarıya zor attım. yola varamadan hava kararınca bu kulübeye sığındım. <gülüyor> Oldukça güç bir durumdasınız. Peki daha önce biliyor muydunuz burayı? Evet, eskiden sıcak havalarda gezmeye gelirdim. O zaman amcanız da biliyordu. Tabii, akıllarına gelseydi çoktan burada olurlardı. Ama yine de gelebilirler. Hiç korkmayın. Neden? Eğer siz istemezseniz, bütün köy kalkıp buraya gelse... ...bırakmam onları sizi. Yarım saat oldu hiç hasta geçmedi Evet oh, Ayak parmaklarım sızlamaya başladı Şu ışık Evet evet sis lambası Yaklaşıyor Ne olduğu belli değil ama bakarsın bizi fark etmeden geçebilir Ay. Yolun ortasına yaklaşıp el sallayalım Ay, Evet bir kamyon bu Kaptan Bizi şehre kadar alabilir misin Tabii atlayın Teşekkür ederiz İyice üşümüştük e, ne yandan böyle? Avdan galiba Öyle. Dün de hava bir felaketti Avcı pehlivan da dün avda kaybolmuş Pehlivan'ın kaybolduğunu kimden duydunuz? Ha, benim köy yakınlarda Gece köy çalkalandı bu haberle Duymayan kalmadı İyi insandır Evet biz de gece yarısına kadar aradık ama bulamadık ha, Koca adam Girecek bir yer bulmuştur İnşallah öyledir Sizi de bir yerden tanıyacak gibi oldum ya Çıkaramadım Bankada çalışıyorum görmüş olabilirsiniz <gülüyor> Evet mutlaka öyledir Senetleri yatırmaya vardığımda görmüş olmalıyım ha, Şu eskice köyden de bir kız kaçmış Sizden önce de önümü onlar kesti Bir kız gördün mü diye Nereden göreceğim ya ha, Haklısın tabi nereden göreceksin Kamyonum kaloriferi çalışmıyor galiba. Ha, tamir ettirmekten baktım valla. İki günde bir arızalanır. Elden düşme araba mı? Kapıya koymayacaksın ama ne yaparsın? Bana yeni gibi göründü. Kaç model? Ha, yeni sayılır. Çekişinden de memnunum ha. Şoför bir dinsizlik edecek diye ödüm koptu. Doğrusu iyi idare ettiniz <gülüyor> Kolay olmadı benim için Habire kamyonu övdüm İşte nihayet bizim eve geldik Aydın ah, Aydın oğlum çok şükür geldin Nerelerde kaldın sabah kadar gözümü kırtmadım. Sormadığım yer kalmadı. Anlatırım anne. Önce içeri geçelim. Çok üşüdük. Ay, e, tabii yavrum, tabii tabii geçin içeri hadi. Buyurun. Anne, bu Seher hanım. Ha, hoş geldin kızım Hoş bulduk efendim ee, Şöyle mutfağa geçin Çay her zamanki gibi hazır Birkaç bardak çay kendinize getirir sizi ee, Merakımı hoş görün kızım Siz de mi avcısınız Yok hayır efendim Seher hanımın hikayesi bambaşka anne ...bizde birkaç gün misafir kalmasını ben istedim... ...tabi oğlum tabi istediği kadar kalabilir... ...teşekkür ederim... ...arkadaşlardan gelen oldu mu anne... Ha, ...biri geldi doktormuş... ...olanları anlatıp gitti... ...jandarmaya haber vermişler... ...sana da çok kızıyordu... ...ben de onlara çok kızdım... ...kızmamalıydın... ...karnımı doyurup yine döneceğim ormana... ...doğru olanı yapacağına şüphem yok ama... ...ana yüreği işte... ...başına bir şey gelecek diye korkudan... ...çırpınıp duruyorum... ...kusura bakma kızım... ...anaoğul çeneye daldık... ...rica ederim efendim... ...ay aydın çıktı ya... ...Allah bilir artık ne zaman döner... Zor bir gece geçirmişsiniz kızım Yorgun olmalısın Biraz uyumaya çalış ee, Ben de bu ara mutfağa gireyim ya Hiç uykum yok izin verirseniz size yardım edeyim Aa, Bunca yorgunun üzerine hiç olur mu kızım Yo yo yo dinlenmelisin Hem alt tarafı hazır yufkadan bir börek yapacağım <gülüyor> Olsun ben de öğrenmiş olurum ee, Sen bilirsin kızım Aydın bugün ağzına lokma koymaz... ...hiç olmazsa akşam çayla birkaç parça börek yer diyorum. Oğlunuz arkadaşının kaybolmasına çok üzülüyor. Evet, evet, evet. Pehlivan'ın başına inşallah bir şey gelmemiştir. Oğlumun hayatında çok önemli bir yeri olduğunu ben de yeni öğrenmiştim. Keşke zavallı adamın kalbini kırmasaydım. Tartışmış mıydınız? Evet... Aydın'ın av merakını körüklediğini sanıyordum <gülüyor> Oğlunuzun ava çıkmasından pek hoşlanmıyorsunuz galiba Yo yo yo ava gitmesine karşı değilim Ancak o bütün boş zamanını avda geçiriyor e, Ben de bir an önce evlenip evini düşünmesini istiyorum <gülüyor> Evet şey evlenmek istemiyor mu yani Bilmiyorum bilmiyorum ama Aydın'ın bir huyu vardır Hiç kimseye çabuk ısınamaz Biraz da bunun etkisi var galiba Ben de öyleyim Bazılarına bakarım Bir defa selamlaştıkları ile sıkı fıkı olurlar Tabii böyleleri de çok çabuk bozuşu veriyorlar Ah, aydın geç arkadaş edinir ama Arkadaşlarını kolay kolay terk etmez Şimdilerde arkadaşlıklar dostluklar hep çıkara dayalı hı hı. Bakıyorum da evlenme işlerinde bile Ortak iş yeri açmak gibi alışveriş hesapları yapılıyor <gülüyor> Almanya'da da öyle Her ya. şey parayla ölçülüyor Aa. Herkeste doymak bilmeyen bir sahip olma duygusu var bütün bunlar bana çok ters geliyor Bu yüzden yapayalnız hissedirim kendimi Anlıyorum kızım Evet madem bana yardım etmek istedin Hem konuşalım hem de işimize bakalım Hadi <gülüyor> Aydın Aydın Ne ne ne, o öyle, ne biçim bak e, ölü görmüş gibi. Pey Peylman, aydın, aydın oğlum bırak kucaklamayım. E, bir şeyim var onu anlat. Seni sapa sağlam görmek beni çok sevindirdi Peylman. E ben zaten sapa sağlamdım yavrum. E, yoksa bir şey diyen mi oldu Dün seni e, geri yani dün sen geri dönmeyince başına bir şey geldi sandın. <gülüyor> şu mesele <gülüyor> Gel gel gel şu kahvaniye girelim de birer çay içelim İçin. gel, gel. <gülüyor> Sen bize iki çay abi. <gülüyor> Bu kılı kıyafette ne böyle İse demi mi av kıyafetiyle gidiyorsun artık Ne işi pehlivan seni dünkü yerde aramaya gidiyordum <gülüyor> Bak şu işe yahu İnsan kısmı ne kadar yaşlansa Çocuk tarafı kalıyor canım <gülüyor> İnanır mısın Sizin beni arayacağınızı Telaşlanacağınızı hiç düşünmedim Ne bileyim e, be, be, Belki de düşünmek istemedim <gülüyor> İyi vallahi. Gece yarısına kadar ormanın içinde dört döndüm Yalnız, Yalnız mı? Evet Buyurun çaylar ha. Sağ ol, Sağ ol. Sağ ol. Peki diğerleri ne yaptı? Karanlık bastırınca zorunlu olarak aramayı bıraktılar Sense yalnız başına devam et Demek ki sen olmasan Davranışımda yersiz bir taraf olmayacakmış Gece yarısı ormandan nasıl çıkabildim? Çıkmadım ki Orada bir kulübeye rastladım Geceyi kulübe de geçirdim Üstelik bir de kız vardı Kız mı? Evet amcasıyla birlikte köylerine izne gelmiş Amcası kızı zorla evlendirmek isteyince bırakıp kaçmış Yola varamadan karanlık bastırınca o da kulübeye sığınmış Ya? Demek demek kız Almanya'da çalışıyormuş öyle mi? Evet. Neyse sen ne yaptın? Onu anlat hele ha. Benim hatunun köyü av yerine yakın. Kardeşine verilecek bir tapu kaydı vardı. Baktım üzerimde bir keyifsizlik var. Gidip köye şu kağıtları bırakayım, geri dönerim diye düşündüm. Köye vardığımda da tipi öylesine bastırdı ki kayın birader bırakmadı. Velhasıl kaldı orada işte. Ben de seni bir kazaya uğradı sandım. Çok endişe ettim. Eksik olma Eksik olma. Geçen gün annen dost olduğunuzu kanıtlayan bir olay gösterebilir misin demiştim. İşte örnek ortada. Eğer sen kaybolmuş olsaydın ben de seni tek başıma arar. Sağ ol. Şey ben kalkayım izin almıştım ama işe gitsem iyi olacak. Şey. Demek kız Almanya'dan izinli gelmiş. Evet. Peki şimdi nerede Bizde onu yalnız bırakamazdım Almanya'ya dönünceye kadar misafirimiz olacak ha, İyi iyi ha, Hadi sen işine git sonra görüşürüz hadi Aydın Aa, Nerede kaldın Aydın Aydın oğlum vakit gece yarısını Aa, Yüzün kıpkırmızı olmuş Geç öyle mutfağa geç Ayaz bıçak gibi kesiyor Ay, Biz de seni bekleyip durduk oğlum <gülüyor> Hareketli bir gün oldu anne Yüzün gülüyor yoksa bana mı öyle geliyor <gülüyor> ha? Neşem yerinde Neden diye sorsana Neden Sabah evden çıktım yolda bir de ne göreyim Tehlivan sapasağlar bana doğru yürüyor Nasıl sevindim bilemezsin Ah çok şükür İlahi adam nerelerdeymiş de seni böyle üzüm üzüm üzdüm Kayınbiraderinin köyüne uğramak istemiş Tipi bastırınca da orada kalmış Yaa <gülüyor> <gülüyor> oh, Çayın altını kaç defa yakıp söndürdük Bir bakayım Aa, Daha sıcak Börek de yaptık biraz ister misin oğlum Birkaç lokma atıştırırsam iyi olur anne <gülüyor> Bankadan geç çıktım Ardından kulüpte pehlivanın hikayesini anlatmaktan... ...yemek yemek aklıma gelmedi. <gülüyor> ee, Böreği misafirimizle birlikte yaptık. Sahi mi? Sıkılmadı ya. Yarım saat öncesine kadar konuştuk durduk. Meğer anlatacak ne çok şeyimiz varmış. Hangi odada şimdi? Kendi yatağıma yatırdım. Hmm. Konuşa konuşa seni bekliyorduk. Bir ara televizyondaki filme daldık. Bir de baktım ki... Uyuyakalmış. Dün gece gözümüzü kırpmamıştık. <gülüyor> evet, hepsini anlattı. Biliyor musun? Bir süre oturup onu öylesine seyrettim. Küçük bir çocuk gibi uyuyordu. Bilmiyorum, kız çocuğum olmadığından mı nedir? O yumuşacık saçlarını okşamak, bağırma basmak geldi içimde. İnanmayacaksın belki ama Yerine yatırmak için uyandırdığımda bol bol kucakladım Umarım rahatsız olmamıştır Aa, Ne kötülük var bunda Hem onun da sevgiye ihtiyacı olduğu apaçık ortada Aslına bakarsan hangimiz sevgisiz yaşayabiliriz? Günaydın. Günaydın Günaydın yavrum Geç yattın diye kaldırmadım ama işe de geç kalacaksın ee, Seher biraz önce hava yollarına telefon edip yer ayırttı Bulunduğu şehre direkt uçak üç gün sonra varmış Öyle değil mi Seher? Evet aslında pek sevindirici bir olay değil Bir an önce gitmeyi isterdim Aa, Neden sıkıldın mı yoksa bizden? Aa, yok sadece sizi sıkıntıya sokmaktan endişeleniyorum Aa, Ne sıkıntısı kızım? Bana senin gibi misafir 40 yılda bir gelir Keşke Keşke daha fazla kalabilsin Seher hanım çekinmenize sıkılmanıza hiç gerek yok Teşekkür ederim Kahvaltıya oturabiliriz şimdi Hadi bakalım <gülüyor> ha, Ben ha, bakayım ha. anne Buyurun Aydın kayaları aramıştık Aradığınız benim polis bey. Sizi karakola kadar davet etmekle görevliyim Aydın Bey. E, aydın kimmiş oğlum? Şey... Aa, a, e, bir şey. Bir, bir polis. Ne var Aydın? Ne istiyor memur bey? Sebebi ne acaba bu davetin? Hakkınızda şikayet var. Şikayet <gülüyor> mi? Evet. Osman Doğu isimli vatandaş yeğenini silah soruyla kaçırdığınız iddiasıyla şikayette bulunmuş. Bak şu edepsiz adamın yaptığına benim oğlum eşkıya mı? Ee, hanımefendi biz görevimizi yapmak zorundayız. Ne gibi bir işlem olacak bu peki? Karakolda ifadenizi alacağız ve savcılığa sevk edeceğiz. Aa. Savcılık ya suçsuz bulup serbest bırakır ya da tutuklar. Demedim mi ben size başınıza bir iş açılabilir diye. <gülüyor> Amcam utanmaz yapışkan adamın biridir. Endişelenmene hiç gerek yok. Her şey düzelecektir. Demek bizi şehre getiren şoförle konuşmuşlar. Her neyse memur bey izin verirseniz giyinmek istiyorum Tabii efendim Aa, Ben de geliyorum ben Asıl de Asıl benim gelmem gerekiyor Sakin olun hanımlar endişe edilecek bir durum yok lütfen Olmaz olur mu ya tutuklanırsanız Tutuklanmak mı yok canım elbet bir çözümü vardır bu durumda amca beyin dilinden konuşmak gerekecek. Ben de onun hakkında şikayette bulunayım da anlasın karşısında aptal bir kız olmadığını. Ay çok affedersiniz. Sizi de gereksiz sıkıntılara soktum. Rica ederim. Lütfen böyle konuşmayın. Seni hiç böyle yalnız bırakır mıyız kızım? Aydın'a ben de katılıyorum. <gülüyor> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ay, ay, hepimize geçmiş olsun Böylece polis karakolunu Savcılığı da öğrenmiş olduk Ben size korkulacak bir şey yok Dememiş miydim anne Polis karakoluna davet Hiç de düğün daveti gibi değil oğlum <gülüyor> <gülüyor> ah, Seher Kızım Neden hala ağlayıp duruyorsun Kendimi tutamıyorum Karakol ifade verirken çok korktum <gülüyor> İlk tıfa karakol gördüğün için Korkmanı anlıyorum ama Şükür Allah utanacak hiçbir şey yapmadın Evet evet ama karakolda Savcılıkta insanlar tuhaf tuhaf bakıyordu Sanki cinayet falan işlemişim gibi e, Öyle bir şey olmadı ortada Bak savcı tahkikata gerek olmadığına karar verdi Çok da beyefendi bir insanmış Hatta sen şikayetini geri almasaydın amcana tutukluyu verecekti. Sizi böyle kadar getirdiğim için çok üzgünüm Aa o ne biçim söz Bize bir şey olmadı ki Seher Hanım Aynı şey yüz defa tekrarlansa yine geliriz Hadi bırakın ağlamayı da eve gidelim Haydi Haydi Pehlivan Hayrol Savcılıkta ne işin var e, e, bir, bir şey yok bir şey yok Peki ne arıyorsun burada Yani pek eğlenilecek bir yer değil Nasılsınız hoca hanım e, Teşekkür ederim Bizim ne aradığımızı sormayacak mısın Pehlivan <Gülüyor> Her şeyi biliyorum da ondan sormuyorum Peki nereden öğrendiğini anlatabilir misin Sonra anlatırım Sizi ayakta tutmayın Hani bir yardıma ihtiyacınız olursa diye düşünmüştüm ama <gülüyor> Görüyorum ki iyisiniz Hadi hoşçakalın hoşça Teşekkür ederiz Güle güle pehlivan bey Pehlivan'ın davranışında bir gariplik vardı ha? Nasıl bir gariplik Ne bileyim anne Onda hiç görmediğim bir eziklik içindeydi Neyse, neyse öğrenirim Dostum dediğim pehlivan demek buydu Kusura bakmayın sizi tanıştıramadım <gülüyor> Bakın bakın <gülüyor> Amcamı kolundan tutmuş nasıl uzaklaştırıyor Aa, Allah Allah Pehlivan'ın ilgisi nedir bu işle anlayamadım Ben de anlayamadım Gayet gelebildim pehlivan bey Ben hiç gelmeyeceksin sanmıştım İş yerine telefon ettim yoktu Arkadaşlarla kulüpteydik Telefon etsen orada olduğumu anlardım Telefon edeyim de adın kulübe açıksın öyle mi? Şan'ın nerede kalır öyle zırpır telefon edersen Aman Ruzia benim öyle şan şöhret hikayelerine... ...önem vermediğimi öğrenemedin mi daha? Öğrenemediğim daha çok huyum varmış. Ne gibi? Karına, kayınbiraderine hiç önem vermediğin ne gibi. Ne yapmışız kayınbiraderimize ve de karımıza? Daha ne yapacaksın? Nurettin geldi her şeyi bir bir anlattı. O şıllık kız senin av arkadaşında kaçıvermiş. Osman da Nurettin de sipsivri ortada kalıvermiş. Kaçma diye bir olay yok. Kız Osman'ın evinden ayrılıp bir kulübeye sığınmış. Arkadaşım da av dönüş onu orada bulmuş Kız durumu anlatınca yardım etmek için Evlerine misafiri. Hmm, aman ne Pehlivan bu masala sen inandın mı Hı? Belli ki bunlar işi pişirmeye niyetli Ruziye, Ruziye konuşmalarına dikkat et Olanları olduğu gibi anlattı hmm, bana Demek arkadaşın doğru söylüyor Karın eğri Sana anlatan eğri anlatmış Ne demezsin koskoca kardeşim ağlayacak durumdaydı Osman da sinirden tir tir Vah zavallılar mı? Benim yanımda hiç de öyle değildiler Ruziye Bu işin olmayacağı daha başından belliydi Ben de size söyledim Yanlış hesap Bağdat'tan Haksız işte adliyeden döner diye Sen isteseydin dönmezdi A Ben savcı mıyım hakimiyim ya. Hmm, Nurettin Eniştem savcıya bir şeyler anlattı diyor Zaten adliye binasına gitmezdim ya Başlarına bir şey gelirse Bileyim diye gittim Ne gelecekti başlarına Kızı kardeşim kaçırmadı ya Vallahi kız mertmiş. Eğer şikayetçi olsaydı Osman'da Nurettin'de soluğu hapiste alırlar. O şıllık hem başkasıyla kaçacak hem de kardeşimden şikayetçim olacaktı. Elbette ya. Kardeşmiş. Ne kardeş ya. Şimdiye kadar hiçbir işi ne akla ne de kanunlara uygun oldu. He? Aklı havada. Gül gibi kızın fikrini soran yok. Az daha ben de bu oyna alet olacaktım. Böyle sonuçlandığına da çok memnunum kardeşimin haline sevinen adamla aynı evde kalamam. Yok o arkadaşın olacağı gider kızı bırakmasını söylersin ya da yarından tezi yok bu evi terk ederim. Anladın mı? Anladım da benim böyle bir şey yapmayacağımı sen de iyi biliyorsun Ruziye. Kardeşin için bu evi terk etmeye kararlıysan eşyalarını toplamaya ben de yardım edeyim. Hadi şeker, hadi hadi. Aaa buyur Emine Hanım Komşum şöyle bir bakayım dedim Şey için ee, Ne için Şaşkınlığımın kusuruna bakma Mefaret Hanımcığım Hani endişelenmedim desem yalan olur Gel canım gel Gel şöyle mutfağa gel Ben de yemek yapıyordum kusura bakma gel canım. Aman komşum Sabahtan yanınızda polis tepesi ışıkla arabaya Bindiğinizi görünce birden çok korkt Bir de yanınızda tanımadığım bir kız Kimdi o kız Yoksa doğru mu? O kız bizim misafirimiz Doğru mu dediğin nedir Emine Hanım? Vallahi komşum ben diyenlerin yalancısıyım Güya polis sizin kapıyı çalıp Aydın'ın bir kız kaçırmış olduğunu söylemiş Kulhama gelen bu ah, ah, Yanlış söylemişler Hem Aydın niye bir kızı kaçırsın Eşkıya değil soyguncu Aa, değil Ben de öyle dedim ama Kimin nesi bu misafiriniz Hiç kimsenin bir şeyi değil Emine Hanım Sadece bizim misafirimiz Aman komşum alınma Sadece sizi düşündüğümden Anlayacak bir şey yok canım Küçük bir yanlış anlama olmuş Hepsi bu Aa, Elbette yoksa Aydın'ı tanımaz mıyım Başını eğip gider eğip gelir Hiç böyle iş yapacak çocuk mu o ha. <gülüyor> Neyse seni de daha fazla meşgul etmeyeyim Aha, Ne demek Aman, ne demek ne demek Yine bekliyorum. Hayrola Pehlivan, bir şey mi var? Bankadan çıkar çıkmaz doğru buraya koştum. Adliyede etraflıca konuşamadık. İşten çıkınca konuşalım diye telefon ettim. Nasılsın? Fena değilim. <gülüyor> Şu işe bak. Hangi işe? Otur hele otur. Pehlivan, senin canın sıkılıyor gibi geldi bana. Yanılıyor muyum? Evet öyle. Yengen bohçasını alıp bugün evi terk etti. Köyüne gitti. Gittiği gibi gelir de... ...ne var ki hareketi beni üzdü. Ayşem geldi aklıma efkarlandım. Ne oldu? Kavga falan mı ettiniz? Kavgada sayılmaz. Olağan ağız dalaş işte. İyi ama niye gitti öyleyse? Öğren de şaş kal bakalım. Senin misafir diye getirdiğin hanım kıza... ...benim hatunun kardeşi talipmiş. Şu işsiz güçsüz olan çocukları olan... ...senin kayınbiraderin mi? Ta kendisi. Köylüsü Osman. şehrin amcası yani. O da Almanya'da işsizmiş. Bir gün bizimkine şu köyde ekilip biçilecek birkaç tarlam olsa imkanı yok Almanya'ya geri dönmem demiş. Bizim uyanığın aklına da kız kardeşinin tarlaları gelmiş, anlaşmış. Evet evet hikayeyi biliyorum. Beni yüzen olaya istemeyerek de olsa karışmış olmam. Sen ne yaptın ki? Kızın amcası bizimkilere inanmış. Tarlaların tabuk kayıtlarını bir göreyim de ne kadar arazi var anlayayım demiş. Ben de tuttum kayıtları çıkartıp Ava gittiğim gün köye götürdüm Biz de seni kayboldu sanmıştık Bizim hatun da verdi veriştirdi Sizi serbest bırakmasını Savcıya ben söylemişim Kız alıp amcasına götürmesem Çekip gidermiş İşte yol buyur dedim O da çekip gitti Ağzıma açıp bir tek laf söylemedim Öfkesi yatışınca döner Öyle değil mi Dönmesine döner de ne işe yarar benim yapmayacağım işi bana yaptırmaya çalışan kadından ne bekleyebilirim? Yalnızlık zor. Lakin yanında biri varken yalnız olmak çok daha zor. Ayşimin mezarına gidip oturdum taşına, deli gibi söylenip durdum. Ne vardı erkenden gidecek? Keşke birlikte gitseydik. Kalk, kalk yemeği biz de yiyelim. Ya. O kızcağızın yüzüne bakacak halim yok Beni boşver Kız nasıl? Olanlara ne diyor? Yaşadıklarına üzülüyor ama iyi sayılır Zavallı kız Neden zavallı olsun? Baksana başına gelenlere Bana göre kaderinin bir parçası bunlar Belki de ortak kaderimizin Aydın Aydın neler duyuyorum Yoksa Yoksa şey, anlayalım mı? Bana... Ortada bir şey yok ama pehlivan İçimden bir ses, Pehlivan'ın Ayşe'si nasılsa bu kız da öyle diyor. Aydın, yüreğinin atışları değişti mi? Kanının ılık ılık aktığını duyuyor gibi oldun mu? Pehlivan, bunları sonra Anladım, mı? anladım. Of, of, of, Allah sırtımdan bir yük kalkmış gibi oldu rahatladım. Bu moralle kulüpte beni tavlada devirecek adam göremiyorum. Hadi geç kalma, doğru eve. Dışarıda çıkma tamam mı? Tamam Peygamber. Kurban tamam. olduğumun Allah'ım şükürler olsun sana. Hadi, hadi dedik, hadi. Hadi daha ne sallanıyorsun burada, hadi. Aa, Aydın, sen misin? Evet anne. Tam zamanında geldin yavrum, sofra hazır. Merhaba Seher Hanım. Merhaba, şey, rica etsen bana Seher der misiniz? Ben de size adınızla hitap ederim Daha iyi olur değil mi Elbette <gülüyor> Buna ben de katılıyorum Seher Böylece birbirimize daha yakın oluruz <gülüyor> Galiba çok acıktım Burnuma da hoş kokular geliyor Aa, Asıl hoş olan Senin bu akşam yemek zamanında evde olman Hangi Kurdu öldü de kulübe uğramadın. Bekletirsem kabalık etmiş olurum diye düşündüm anne. Yoksa her akşam geç mi kalıyor? Evet evet evet. İşten çıkar çıkmaz avcılar kulübüne uğrar. Derken gecenin yarısı olur annesi de sofra başında bekler durur çok kez de beklerken televizyon karşısında hmm. uyur kalır. o köfte. Ah patates püresini de Seher yaptı. Aa, Almanya'da <gülüyor> halkın en çok yediği şey patates püresi. Ben de ancak püre yapmasını öğrenebildim. <gülüyor> hmm, püre de güzel. Gerçekten evet gerçekten bizim bankada çıkan püreden çok iyi. Elinize sağlık doydum Afiyet olsun yavrum Seher kızım sen de kalkabilirsin Masayı kaldırayım bulaşığı da bir çırpıda yıkarım <gülüyor> Aa, Aman kızım bunlar kaç dakikalık işler Hem daha o kadar yaşlanmadım Siz dinlenirken ben yapıveririm bu işlere Siz Hadi bilirsiniz ee, Sıkılmadınız ya bugün Ay, yok. Sabahki sıkıntıdan sonra rahat bir öğle sonu geçirdik Eviniz benim için çok değişik bir ortam ne Alman evine benziyor ne de köy evine. Anneniz de doğrusu çok bilgili, görgülü bir kadın. Bir dakika bile beni yalnız bırakmadı. Bütün anneler gibi benim annem de bir tanedir. Ne güzel. Şey, bir anneye sahip olmak yani. Şey, özür dilerim. Aslına bakarsanız ben de biraz Almanlaştım galiba. Orada gençlerin çoğunluğu anne baba aramaz. Nadiren aklıma gelmekle birlikte annesizliğe alıştım diyemem. Ne iş yapıyorsun Almanya'da? Büyük bir mağazada satıcılık yapıyorum. O halde çok iyi Almanca konuşuyorsun. <gülüyor> i̇şte fena sayılmaz. Okula Almanya'da başladım. Cimnaz Cümşule'den para kazanmak zorunda olduğum için ayrıldım. Şimdi de satıcıyım. Almanya'dan pek şikayetim yok. Ama nedense bir gün Türkiye'ye dönüp... ...bir mağaza açacağımı düşünürdürürüm. Neden olmasın? Çocuklar çay demlendi içmek ister misiniz? <gülüyor> İçmez olur muyum anne? Sen de ister misin Seher? Sen hatırım. Ben ikimiz için de getiririm. Aman Allah iyiliğini versin oğlum. Demek pehlivanın başına bu da geldi. Ha? Üzüntüyü kabullenmek istemiyor ama... ...karısının tutumu, aklının yatmadığı bir şey... ...karışmış olması bayağı etkilemiş pehlivanı. Vah vah vah. Akşam yemeğini bizde yiyelim dedim ama... Sehre karşı mahcup olduğu için kabul etmedi. Ah keşke gelseydi. Onun iyi bir insan olduğuna eminim. İyi de söz mü? Şey, kağıt oynamayı bilir misin? Abi birkaçını biliyorum. Biz eskiden Aydın'la oynardık. Yıllar var ki kağıda elimizi sürmedik, değil mi Aydın? Hı hı. Ee, üçlü bir oyna ne dersiniz? Tabii. Hemen kağıtları çıkarıyoruz. <gülüyor> Hadi. Oğlum. Merhaba bey Merhaba Buyurun nasıl yardım edebilirim sizin Vaktin müsaitse biraz konuşmak isterim Ne konuşacaksınız ee, Ben Seher'in amcasıyım Evet biliyorum Savcılıkta görmüştüm Şöyle geçin Söylemek istediğiniz nedir Seher'e karşı da sana karşı da yüzüm yok bey Adını bağışlayıver hele Aydın Aydın kardeşim bir cahilliktir ettik. Tabii naaçarlıktan. Nurettin üçkağıtlısı da zihnimi çelince şeytana oyduk. Pişmanım. Senden de boş yere davacı olduk. Neyse neyse. Olan oldu? Madem pişman oldun, Seher'i rahat bırakırsın artık. Ne demek bey? Demek Seher rahatlıkla Almanya'ya dönebilir. Orada başına iş açmazsınız öyle mi? Aynen öyle. Hem ben de Almanya'da durmayacağım artık. Bahara kalmaz dönerim. Ki ne yapacaksın burada? Tarlalara da sahip olamadın. Olmaz olur muyum? Ee, yani buluruz tarlamarla. Ha, anlaşılan birinden bir şeyler kopardım. Bey, üzümünü ye bağını sorma diye bir laf Neyle Ne ile lazım? Gerisini karıştırma. Sen Seher'e de ki amcan ettiğine pişman. İsterse köye döner, isterse Almanya'ya. Ben karışmam. Söylerim. Bana müsaade be. Anne! Anne! Haa buradayız Aydın Seher'e karyola takımını gösteriyordum ee, Bir şey mi var? Yok canım İlle de bir şey mi olmalı? Ee, ne bileyim oğlum Öyle yemeğine gelmediğini bildiğim için yadırgadım Biz yemeğimizi yedik ama kanın açsa Aç hemen Aç değilim hazır. anne Seher'e bir şey söylemek için öyle paydosundan yaralanıp buraya geldim Nedir söylemek istediğin? Bugün bankaya amcan geldi Vay utanmaz vay Hangi yüzle geldi he? Ben olsaydım diyeceğimi bilirdim ona. Hiç sıkılma yok ki. Amcan özür dilemeye gelmiş. Amcam, <gülüyor> inanması güç. O özürü falan pek akıl edecek biri gibi değil. Orasını bilmem ama bal gibi özür diledi. Pişmanım dedi. Bu durumda korkulacak, endişelenecek bir şey kalmadı demektir. İnan ki çok sevindim kızım. Yarın Almanya'da başına başka bir iş açar diye endişeleniyordum. <gülüyor> Amcam kolay kolay böyle davranmazdı ama <gülüyor> herhalde bir mucize oldu. Tarlaya sahip olduğunu ağzından kaçırdı. Bahara kalmaz kesin dönerim dedi Anlaşılıyor Pişmanlığının sebebi demek bu Her neyse onun işleri bizi ilgilendirmez artık Dur bakalım durun evet evet Ona adam olması için biri talimatta bulunmuş O da karşılığını almış mutlaka ha, Bilmece gibi konuştun oğlum Kim niçin o Tek kişi tanıyorum o da pehlivan Pehlivan mı Evet anne kendini suçlu hissediyordu Gidip ne verdiyse geri almasını isteyeceğim ondan Dur oğlum dur Aydın o ne yapacağını bilecek yaşta bir insan Madem öyle uygun görmüş Biz hiç karışmayalım Ama ha? anne yani... Yok yok yok bırakalım Senin için konuşmaya gittiğimde Biz dostuz deyince Dostluğunuzu kanıtlayacak ne yaptığını Sormuştum Sen onun için canını ortaya koydun O da bir miktar malını Onun bu dostluk gösterisine Fırsat tanıyalım ha? Galiba haklısın anne Konu beni de ilgilendiriyor Günümüzde fedakarlıkta bulunan insan öyle az ki... ...böyle insanların duygularını incitmek yerine biraz hoşgörülü davransak ne kaybederiz? Belli ki kendini sana affettirmek için böyle bir yol seçmiş. Gelin hep birlikte haberimiz yokmuş gibi davranalım. <Gülüyor> Eczaneye çağırdığım için umarım bana kızmadın Aydın Ne münasebet Belki hayırlı olsun demeye gelirsin diye bekledim Sonra daha fazla sabredemeyip telefon ettim sana Hayat zor Bir takım şeylere yalnız göğüs germek mümkün değil Seni de bunun için çağırdım Anlayamadım neden yani Biz lisede arkadaştık Hem de birbirimizin varlığından rahatsızlık duymayacak şekilde arkadaştık Ben Hadi saklamayayım Sevginle ben başarıya daha kolay yürüdüm Böyle olduğunu o zamanlar söylemezdin ama Toyluğuma veriyorum Biz aslında çok iyi bir ikiliydik Ama ben hata yaptım Demek kabul ediyorsun Yüksek okula gitmen birden bende Kendimin de yadırgadığı bir değişiklik yapmıştı Şimdi bu duygulardan kurtulduğunu mu söylemek istiyorsun <Gülüyor> Evet Eskilerin deyimiyle duruldum Olgunlaştım Peki benden ne istiyorsun Evlenelim Aydın Evlenmek mi İkimiz mi yani Şaşıracağını biliyordum ama Bu şekilde konuşmakta sakınca görmedim Şu anda evlenebileceğim Tek kişi olarak seni görüyorum şey, Gül teşekkür ederim ama Olmaz Ya Ben sanmıştım ki İkimiz de yalnızız Evlenip pekala mutlu olabiliriz Gül e, yani Her şeyi sandığın kadar kolay olmadı Çok acı çektim Seni sevdiğimi biliyordum Çektiğim acı yıllar geçtikçe Sana olan duygularımı öldürdü Anlıyorum Her şeye yeniden başlayamaz mı? Hayır Gül Bankada karşılaştığımızda gördüm ki Sen benim için artık sadece bir arkadaşsın Arkadaş olarak kalabiliriz ama Evlenebiliriz diyemem. Bir başkası mı var? Seni daha fazla kırmamak için yok demeyi isterdim ama... Ama yok da diyemiyorsun. Evet. Beni kaba ve düşüncesiz bulmadın değil mi? Aniden evlenelim dediğim için... Katiyen. Şey... <gülüyor> Bundan sonra sana... ...daha bir içten bakacağıma inanabilirsin. Teşekkür ederim. Hayat böyle işte Gül. O hep kendi yatağını kendisi çizen bir ırmak gibi... ...özgürce akıp gidiyor. Haydın Evet anne Ay, Tıkırtı duydum da geldim Ne yapıyorsun gecenin yarısında mutfakta Bir türlü uyuyamadım Kitap okuyayım dedim canım istemedi Gördüğün gibi çay yaptım içiyorum Seni uykundan alıkoyan nedir Yığınla şey kafamı meşgul etti anne Bugün okul arkadaşım Gül telefonla iş yerine çağırdı beni Hani geçenlerde yolda gördüm dediğin Gül ha e, ne istiyormuş? Eski günlerden söz etti ha, onun için mi çağırmış? E, yani sadece eski günlerden söz etmek için he? Ardından evlenelim dedi Ne? Evlenmek mi? Evet <gülüyor> ne oldu anne? Yüzün neden sarardı? Aa, e, şaşırdığımdan olacak oğlum Emine Hanım da iki gündür sık boğaz etmeye başladı. Sanki seni kaçırmak istemiyor gibi. E, Hadi bir bahane bulup geliyor yani. Onun kızı başkasıyla konuşuyor. <gülüyor> Beklemiyordun <gülüyor> değil mi anne? <gülüyor> başkasıyla. <Nereden> bilebilirim oğlum. Üstü beğenildik. Canan'ı bir pastanede gördüm. Ya. Konuştuğu çocuğu bekliyordu. Benden de kimseye bahsetmemi istemedi. Onun için cananı rahatlıkla unutabilirsin Aa, anne. Unutup unutmayacak bir işimiz olmadı ki hiç mesele bile değil. Peki yani. Gül işine ne diyorsun? Bilmem. Senin bileceğin bir konu. Ah, e, senin de kulağına bir ses geldi mi? Yo. E, seher üstüne açtı galiba. Bir bakayım. Anne, çocuk değil ya. Gülü istemediğini açıkça söylesin anne. Yo yo yo. O senin bileceğin ben, iş. Ben hayır dedim. Neden? Ama neden diye aptal aptal soruyorum Seher için değil mi? Ha? Sen onun için gülü e evet diyemedin ama ben emin değilim Hadi hadi hadi saklama benden İki gündür gözlerinin takılıp takılıp gittiğinin farkında değil miyim sanıyorsun? Yıllardır tanışıyormuşum gibi geliyor bana Sanki pehlivanın sözünü ettiği ilk karısının benzeri anne Evet Allah için çok iyi bir kız Şöyle bir ağzını aramak aklıma gelmedi Sakın değil. anne sakın hiç uygun olmaz o bizim misafirimiz Aa, Ne fark eder Olmaz anne Ya o da sana karşı kayıtsız kalmayacaksa Bilemiyorum anne Öyle bile olsa bu ikimizi ilgilendiren bir Yanılıyorsun kadar. oğlum bir anne olarak Bana da görev düşüyor Anne bu işi bana bırak lütfen of, Madem istemiyorsun bir şey söylemem Yalnız önümüzde kalan zaman Çok kısa Günaydın efendim. Aa günaydın. Seher kahvaltı hazır canım. Hemen oturabilirsin. Canım hiç istemiyor. Hem <gülüyor> alışık da değilim zaten. Sucuklu tost yaptım sana. <gülüyor> i̇nanın, inanın hiç iştahım yok. Ee, sen hasta mısın yoksa? Yok. Sadece iştahım yok. Biraz da üzgünüm galiba. Ee, neden? Neden üzüldüm? Bilmiyorum. İçimde bir boşluk doğdu. Şimdiye kadar tanımadığım bir duygu. Bu sabah uyandığımda içimi yalnızlık korkusu kapladı. Bu korkuyu ilk defa duymuyorum. Ama bu defa ki ürkütücü geldi. Anlıyorum kızım, anlıyorum. Hangimizde bu korku yok ki? Üzülme canım. Umut dolu günler var önümüzde. <gülüyor> Şimdiye kadar hiçbir şeyi şiddetle arzu etmeden, kaderim beni nereye sürüklemişse oraya gittim, öylesine yaşadım. Artık, artık böyle olsun istemiyorum. Peki. Neler istediğini sorsam fazla mı ileri gitmiş olurum? Yok Yalnız içimde kabaran istekler duygular var Ama belirgin olarak neler olduğunu bilemiyorum Güzel günlerin seni beklediğini unutma kızım Hadi birer bardak çay içmeye ne dersin ha? Sonra da çıkıp biraz alışveriş yaparız <gülüyor> İyi olur Hadi. Ben de hediyelik bir şeyler almak Aa. istiyordum çok Hı -hı. Nasılsın pehlivan Nasıl olacağım evlat İyiyim keyfimde yerinde Bizim hatun bir hışımla gitti Süt dökmüş kedi gibi döndü Bu güzel işte sevindim <gülüyor> Ben de öğleden sonra buraya geldim Sen ne yaptın ne? Misafirin yarın gidecek ne gibi bir gelişme var Hiçbir gelişme yok Ne yapacağımı bilemiyorum Çek karşına açık açık konuş O kadar basit mi sanıyorsun pehlivan Zor anda yardım etmek için evine davet etmişsin Ardından da Hayır hayır bu hiç kolay o değil Hayatta kolay olan ne var koçum <gülüyor> Anlaşılıyor Reddedilmekten korkuyorsun Peki ya hayır derse çok Düşünmesi bile korkunç geliyor bana Beklenmedik bir anda çok ümitlenmiştim Olumsuz bir cevap alırsam bir senin sonlarındaki günlerime dönerim Yani emin değilsin evet diyeceğine Çok kısa bir zaman içinde hayatının en önemli Kararını vermeye zorlarsam Olumsuz cevap da verebilir Korkunun ecele faydası yok Er veya geç söyleyeceksin Öyle de bana bir eksikliği var uygun değil gibi geliyor Sanki ona kendim için yardım etmişim gibi Bu kadar ince düşünme evlat Eğer istersen Ben geleyim bir ara lafı o tarafa getirip Söyleyeyim yo, yo, yo. Bu benim işim Hadi bana eyvallah Hadi. Alıştık ya erkenden kulübü terk edip eve Hadi. gidiyoruz artık. Hadi güle, güle güle güle Bol şans Dostlar, neymiş bu başıma gelenler? <gülüyor> <gülüyor> Nerelerde gözüme? <gülüyor> anne, ne var, Kardeşim ne oldu? Emine Hanım'ın kızı mi? dün <gülüyor> öğleden sonra çıkmış, gece eve gelmemiş. Zavallar, utandıklarından kimseye bir şey söylememişler bu saate kadar. Mutlaka sana gitmiştir. Sana söylediğim olaydan bahsetseydin anne. Ee, çekindim. Belki de yanlış anlar diye söyleyemedim. <gülüyor> tamam, tamam. Ben söylerim. Hadi. hadi gel. Duydun mu oğlum canın eve dönmedi Kızınız küçük ya. çocuk değil ki Hiçbir şey olmamıştır Keşke oğlum Bir bile bilsem sağ olduğunu Evden çıkmadan önce aranızda bir tartışma falan geçti mi Yok Düşünün bakalım kırılacağı bir şey söylemiş olamaz mısınız evet. Nereden olsun oğlum İki gün önce beni dükkanı tezgahı olmayan biri isterse ne dersiniz diye sormuştu Peki siz ne dediniz Ne diyeceğim oğlum Sen bizim tek kızımızsın Öyle bir baltaya sap olmayan birine nasıl veririz dediydim Emine teyze Kızınız bir marangoz kalfasını seviyor ya. Onunla evlenmek istiyor Ben de bunu bir rastlantı sonucu öğrendim Ama Vay başıma gelenler Bunda üzülecek bir taraf yok ki Sanıyorum sizin bu evlenmeye karşı çıkacağınızı düşünerek Umutsuzluğa kapıldı ha Demek o kalfaya kaçtı öyle Kaçtı demeyelim <gülüyor> şaşkınlığından onun yanına gitti demek daha doğru olur değil mi sağlığı yerinde olsun deyine hanım allah korusun bir cahillik etmesine engel olur olmaz olur ha. muyum komşum madem böyle istiyor biz de elimizden geleni yaparız en elbet güzel, en güzel ah deli kız ah. madem durum böyleydi neden açık açık söylemedin <gülüyor> nerede bulacağız şimdi onu kızmayacağınıza dair söz verirsiniz ben bulmaya çalışabilirim ah, Hiç kızar mıyım oğlum ne olur bul ee, Nasıl bulacaksın Aydın Orasını merak etme anne Ben Avcılar Kulübü'ne gidiyorum Anne Anne ha. Seher yattı mı Yatmasın mı oğlum vakit gece yarısını geçeli nice oldu Ah açlıktan bir hal olmuşsundur Önce yemeğini ye yavrum Gerçekten çok açım anne Hadi canım, şunları hazırlayın <gülüyor> Sağ ol tamam e, Canan'ı bulman kolay oldu mu Kolay sayılmaz Kulübe gidip yanıma Necdet'i aldım Doğruca Canan'ın konuştuğu çocuğun evine gitti oh, Annesi çıktı Hasan'ı üç gündür görmedim e, Bolu'ya malzeme almaya gitti dedi oh. Canan'ın orada olmadığını böylece anladık anne Öyleyse neredeymiş Bir şeytanlık yapıp Hasan'ın anneannesi nasıl dedim Kadında anneannesi yok ama Babaannesi sadi verdi ah. Oturduğu mahalleyi öğrendik Vardık ki Canan orada Bir aksilik olmadan bu işte tatlıya bağlandı ee, Darısı bizim başımıza Sabah yolculuk var oğlum Biz bir şey yapmadık Anne Bilemiyorum. O zaman isim ver de ben konuşayım. Mesela konuşmak değil. Ki. E, ya nedir? Ya hayır dersin. O Allah korusun. Evet anne. Ne yapalım oğlum? Kaderimizde ne varsa karşımıza o çıkar, değil mi? Öyle öyle. Umudumuz yeni doğacak günde. <gülüyor> Hahahahah. <gülüyor> <gülüyor> Yeter bastı anlayamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Yolculuk gördü size efendim İstanbul'a kadar gelmeyecek Yok yok sıkıntım yolculuktan değil <gülüyor> ee, e, Kafeteryadan çıkıp şöyle biraz dolaşırsam açılırım Siz oturun ee, Ben şöyle bir dolaşım ki ee, Anne <gülüyor> Aslına bakılırsa ben annenizden farklı değilim. O halde biz de çıkalım. Ha yok gerekmez. Üzüntüsüyle, neşesiyle, dolu dolu geçen üç günden sonra <gülüyor> ayrılık saatinin gelmesi beni devirdi. Sen de gerçekten üzülüyor musun? Ha elbette. Kısa zamanda da olsa huzur dolu bir ev tanıdım. Unuttuğum anne sevgisi, şefkati, yüreğimiz. O zaman Seher. <gülüyor> evet Aydın. Bir şey mi söylemek istedim? Şey... <gülüyor> şey... Seher, başka bir konuda konuşmak istiyorum. İki günlük kendimi yiyip bitirdim. E, konuş o zaman. Kırarsan diye çekiniyorum. Kırılacağımı da nereden çıkardın? Çekinme söyle. Bak Seher, annem uzun süredir evlenmemi istiyor. Sen istemiyor muydun? İstiyordum elbet. Niye evlenmedin öylesi? İstediğim gibi bir kıza rastlayamamıştım. Şimdi rastladın Evet. Karşımda oturuyorlar. Ben mi? Evet. Emin misin? <gülüyor> Elbette. ...hem de kulübede karşılaştığımız andan beri... ...pehlivan eşin aynı zamanda... ...insanın dostu da olması gerektiğini söyler. Senden hoşlandığım bir yana... ...bana dost da olabilecek bir insansın. Bundan eminim. Beni böyle görmene çok memnun oldum Aydın. Gözlerim neden yaşardı? Kırılmadın değil mi? Yok yok. Yo. Sözlerim beni son derece duygulandırdı. Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim evlenim misin Seher? Evlenmek mi? <gülüyor> şey... Ben... Beni yeterince tanımadın. Tanıdım. Üç gün kısa bir zaman ama birbirimizi tanımamıza yetti. Pişmanlık duymazsın değil mi? Asla, asla. İnanamıyorum. Olaylar rüyalar gibi gelişiyor. Evet diyor musun? Evet Aydın. Evet. Bir şey geldi çocuklar biraz açılır gibi o. Ol. Ne oldu Seher? Ağladın mı? Aa, nedir o gözyaşları? Bir şey yok efendim. Anne. Kendi yüzüğünü Seher'e, babamın yüzüğünü de bana takar mısın lütfen? Ne? Aaa! Aa. Yanlış duymadım değil mi oğlum? Hayır anne. Seher doğru mu bu? Doğru efendim. Aa, şükür sana Allah. Im. Bugünleri gösterdim, şükürler olsun. <gülüyor> Uzatın bakayım parmaklarınızı. Seher. Ha? Tamam İstanbul'un Nürnberg seferini yapacak 346 sefer sayılı uçak yolcuları Lütfen çıkış salonuna Bu benim uçak Varır varmaz telefon ederim Hadi Allah'a ısmarladık e, Güle güle kızım güle güle Ay Başka ne diyeceğimi bilemiyorum Güle güle yavrum Allah'a ısmarladık aydın Güle güle Seher Güle güle Kısmet adlı oyunumuzun altıncı ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.